Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Son 50 yılda 1 milyondan fazla insanı öldüren kuraklığın ülkemizde doğal afet sayılmadığını biliyor muydunuz? Kuraklık sadece göllerimizde değil, tarıma, ekonomiye, sosyolojik yapıya da zarar vermekte ve vermeye devam ediyor. Bunun sonucunda birçok canlı hayatını kaybediyor. Tüm bu nedenler de kuraklık doğal afet sayılsın istiyoruz diyen can suyumuz proje ekibi Change.org Taksim kuraklık doğal afet sayılsın adresinde bir kampanya başlattı. Kampanyada şu ifadelere yer verilmiş.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 Daha ileri boyuta geldiğinde elimizden hiçbir şey gelmeyecek denmiş kampanyada Change.org Taksim kuraklık doğal afet sayılsın adresinde. Bilimsel çalışmalar iklim değişikliğine karbondioksit gazı emisyonu artışının neden olduğunu gösteriyor. Ulaşım sektörü ise karbon emisyonlarının 5'te 1'inden sorumlu. Change.org Taksim elektrikli araç ve şarj istasyonu adresindeki kampanya ülkemizde bu durumun ulusal sera gazı envanterine göre karbon emisyonlarının yaklaşık %17'sine denk geldiğini belirtiyor. İklim krizi ile mücadele kapsamında net sıfır karbon emisyonu düzeyine erişebilmek için ulaşımda karbon emisyonlarının azaltılması, karayolu ulaşımda elektrikli araçların teşvik edilmesi gerekiyor diyen Zeynep Yöntem, bunun için elektrikli araçlara uygulanan vergilerin düşürülmesini. Ve elektrikli araçların şarj edilmesi için şehirlerde belirli noktalara yenilenebilir enerji şarj istasyonları kurulmasını talep ediyor. Ayrıca kampanyasına şöyle devam etmiş. COP26 çerçevesinde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30 ülke en geç 2040 yılına kadar ulaşımda karbon emisyonlarının sıfırlanmasını öngören anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya göre 2040'a kadar karayolu ulaşımında sıfır emisyonlu araçları geçirecek. Bireysel olarak elektrikli araç sahibi olmak için ödenmesi gereken vergiler de bu kadar yüksek olmamalı. 2040'a kadar ulaşımda net sıfır karbon emisyonu hedefini gerçekleştirmek ve elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak için teşviğin artması gerekiyor. Elektrikli araçların şarjista ihtiyacını ise çevreye zararlı ve karbon emisyonlarının sorumlusu olan santrallerden yani yine fosil yakıtlardan sağlamak, iktin dostu ulaşım hedefi ile tezat bir durum ortaya çıkarıyor. Bu tezatı ortadan kaldırmak için şarj ünitelerine gereken enerjinin yenilenebilir enerjilerden sağlanması gerekiyor. 2040'a kadar ulaşımda net sıfır emisyonu düzeyine ulaşabilmek için elektrikli araçlara uygulanan verginin düşürülmesini ve şehirde belirli noktalara yenilenebilir enerji şarj istasyonları kurulmasını istiyorum demiş kampanyada change.org/taksim Elektrikli araç ve şarj istasyonu adresine girerek siz de imza atabilirsiniz. Ulaştırılan her siparişin, iade edilen her ürünün gezegenimize bir karbon yükü var diyor Zeyra Karakan. Ve Change.org Taksim Kargo Karbon Ayak izi adresinde bir kampanya başlatmış. Change.org Taksim Kargo Karbon Ayak izi adresinde. İklim kriziyle mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaların önemli büyük olsa da bireylerin de kendi yaşamlarında karbon emisyonlarını azaltarak bir mücadeleye katkı vermesi gerektiğini söylemiş. Karbon nötr bir gelecek için bireysel olarak neden olduğumuz karbon emisyonlarını azaltmamız gerekiyor diyor Zehra Karakan ve şöyle devam etmiş. Günümüzün en büyük küresel sorunlarının başında iklim kriziyle mücadele etmek için dünya devletleri seferber olmuş. Türkiye'de Paris anlaşmasını onaylamış bu mücadele de yer almış. 2053'e kadar karbon emisyonlarını net sıfır düzeyine düşüreceğini ve karbon nötr olacağını da açıklamış. E-ticaret sitelerinden satın alınan ya da iade edilen ürünlerin yerine ulaştırılması için kargo şirketlerinin hava yolu ya da karayolu taşımacılığı yapması gerekiyor. Bu ürünler kilometrelerce yol kat ediyor ve kilolarca karbondioksit gazını atmosfere salıyor. E-ticaret siteleri ve kargo siteleri... Sipariş ve iadelerin karbon ayak izi karşılaştırmalı olarak belirtmeli ve kullanıcıların iklim krizinden ne kadar sorumlu olduğunu anlamalarını sağlasın bu şirketler diyor Zehra Change.org Taksim kargo karbon ayak izi adresindeki kampanyasında. Eskişehir bisiklet kullanımının çok yaygın olduğu bir şehir. Change.org Taksim Eskişehir Bisiklet Pazarı adresinde Eskişehir'de ikinci el bisikletlerin satıldığı bozuk bisikletlerin tamir edildiği bir bisiklet pazarı kurulsun talebiyle kampanyasını başlatmış Berna Kaynak diyor ki iklim kriziyle mücadele açısından bisiklet bir karbonsuz ulaşım aracı olarak çok kullanılıyor. Eskişehir halkı bisiklet kullanımını gündelik hayatının bir parçası haline getirmiş durumda insanların doğayla uyum içinde yaşadığı birbirleriyle kaynaştığı ve bisiklet sayesinde ulaşımda net sıfır emisyona ve ulaşacak sistemi destekleyecek bir ikinci el bisiklet pazarının dünyada ve ülkemizde öncüsü Eskişehir olsun diyor Taksim Eskişehir bisiklet pazarı adresindeki kampanyada.